İzmir'de, Tunceri'de ormanlarımız kavruluyor. Buzlarımız, buzullarımız eriyor. Her yeri sular seller götürüyor. Canlılar alemi hızla tükeniyor. It is time to rebel. <gülüyor> Hazırlayıp sunanlar, açık radyocular. Eylema, The Action Network. Ders vermeyin, greve gidin. Dünya çapında eğitimcilere 20 Eylül'de iklim adaleti için harekete geçme çağrısı. Eğitimci dostlara. Eğitimci dostlarımızı aşağıdaki mektubu imzalamaya ve 20 Eylül 2019 cuma günü bütün dünyada her yerde öğrencilerle dayanışma halinde iklim adaleti için greve gitmeye ve harekete geçmeye çağırıyoruz. Eğitimcilerin iklim Grevi Hareketi Kurucuları. İmzalar aşağıda. Ders vermeyin, greve gidin. İklim adaleti için mücadeleye nasıl katkıda bulunabilirim? Sorusunu aklından geçirebilecek eğitimci dostlarımıza verdiğimiz mesaj bu işte. Dünyanın dört bir tarafından gelen gençler 20 Eylül 2019'u Genç olsun, yaşlı olsun, bütün insanlar için küresel iklim grevi tarihi günü olarak ilan ettiler. Biz de dünyanın her yerinde eğitimcileri o gün dersleri bırakmaya ve yerel eylemlere katılmaya çağırıyoruz. Peki neden? Fosil yakıt ekonomisinin güdümlediği sürdürülemez gelişme küresel iklimi mahvediyordu ondan. Eylem ve davranışlarımızla biz insanlar, insan dışındaki türleri, ekosistemleri ve insan toplumlarını tehlikeye atıyoruz. Dahası, azgın ve yaygın küresel eşitsizlik dalgası altında zaten ırksal, kolonyal ve ekonomik dışlanma ve aşağılanmadan mustarip olan insanlar, zararın asıl büyük yükünü omuzlamak zorunda kalıyorlar. Maalesef, kendi kurumlarımız da genellikle sorunun bir parçası oluyor. Kurumlarımızın birçoğu yerli toprakları üzerinde faaliyet göstermekteler. Hani şu hafriyat ekonomilerinin kurumlarımızın bazılarının hala yatırım yaptıkları o ekonomilerin bir öncüsü olarak gasp edilmiş yerli topraklarını Neyse ki gençler bu küresel adaletsizlikleriyle mücadelede başı çekmekteler. Çünkü iyi haber şu ki onlar eğitimi ciddiye alıyorlar. Nice zamandır iklim adaleti mücadelesinin ön safında yer alan yerli liderlerinden ders alıyor, öğreniyorlar. Onlar bilimi anlıyorlar. Toplumun dış çeperlerine itilmiş olanların seslerine kulak veriyorlar. Dünyanın dört bir yanında gençler yani bizim öğrencilerimiz harekete geçmiş durumdalar ve şimdi büyüklerinden yardım talep ediyorlar. 20 Eylül günü dünyanın dört bir tarafında milyonlarca eğitimci, öğretmen ve hocanın dershanelerini terk ederek aciliyet ve dayanışma duygusuyla harekete geçmeyi taahhüt edeceklerini umuyoruz. Her şey bir yana. Bu benzeri görülmemiş küresel eylem anında bir şeyler öğrenmek için herkesin sayısız fırsatı olacak. Kolektif eylemin gücünü kullanıp insanlığın önündeki en büyük meydan okumayla baş etmek için şart olan siyasi iradeyi yükseltmeye yardımcı olalım. Kolektif eylemin gücünü birbirimizden öğrenmek ve birbirimize esin vermek için kullanalım. Bu gücü öğrencilerimiz ve bütün insanlar öğrendiklerini herkes için sürdürülebilir bir gelecek yaratmakta kullanırken onlara destek olmakta kullanalım. Hepsinden önce toplu kararlılığımızı içinde bulunduğumuz anı belirleyen küresel tehdide odaklayacak yollar bulalım. Yeni eğitim yılı başlarken dünyanın her yerindeki öğretmenleri, bu mektubu imzalamak için bize katılmaya çağırıyoruz. 20 Eylül Cuma günü greve gitmek, biz eğitimcilerin en önemli ders planı olabilir. Umutla David Pellow, California Santa Barbara Üniversitesi, Evan Goodstein, Bard Koleji, Genevieve Günther, The New School, Giovanna Di Chiro. Swathmore College, John Isham Middlebury College, Carrie Marie Nordgaard, Oregon Üniversitesi, Lee Smythe, Swarthmore College, Michael Mann, Penn State Üniversitesi, Sarah Harold, Maryland Üniversitesi. İmzacıların adları ve kurumsal bağlantıları her 24 ila 48 saatte bir yenilenmektedir. İş bu mektubu kayda aldığımız tarihte imzacı hoca sayısı 497 idi. Eylema The Action Network Çeviren Ömer Madra <Gülüyor>